Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bugün balyoz davası sonuçlandı. En azından bir yargıta aşamasında tabii ama yani ilk karar verildi ve Türkiye tarihinde de bir Darbe teşebbüsünün cezalandırılmasının ikinci, yani çok daha büyük bir örneği de yaşandı. Bunun e, pozitif ve negatif birçok tarafları tartışılıyor. ve hat, Hatta toplumda da belli bir e, bölüm, zaten mevcut olan bölünmenin büsbütün keskinleş, keskinleşebileceğini gösteren e, belirtiler var. İstersen bunlar üzerinde biraz konuşalım. E, hemen söylediğini Düzeltme yapayım. E, toplumda bu konuda ciddi bir e, var olan bölünmenin devamı e, olan daha keskinleşen bir bölünme var ama e, dikkat edersen e, bu konuda bir e, ne o ne e, bu çok iyidir, mutlak e, iyidir, çok iyi olmuştur e, diyen e, ne de e, bu e, bütünüyle kötülüğün e, timsalidir simgesidir diyen e, ikisinin ortasında e, Duran e, beklediğinden çok daha fazla bir e, çevre ve ses de var çok doğru Evet ben de bunu düzeltmeliyim doğrusu Evet e, Yani bu, bu, <gülüyor> o bölünmenin ötesinde bir üçüncü şey e, şey tavır e, ve e, eskisinden zaten daha güçlü bir tavır bu Hı -hı. daha farklı çevrelerden e, gelen bir tavır yani sadece bir kesim klasik e, çok dar e, bir e, demokrasiyi e, odaklı sadece düşünen bir kesim ötesinde e, bir bu, bu benim için biraz umut verici çünkü e, bu değerler yani bu iki kesimin o mutlak taraftar tavrının ötesinde daha e, e, aklıyla olgularıyla ve ilkeleriyle düşünen bir e, çevre e, Sesini yükseltebilir ve genişletebilirse etkisi genişlerse toplum içindeki yankısı toplum içinden gelen e, bu, e, bu sesin toplum içindeki etkileri ve toplumdan gelişi artarsa halkın içinde etkisi artarsa e, bu çok olumlu olur. Balyoz davasında bütün olumsuzlukların e, yanında bu. Bence e, küçük bir olumlu nokta olarak belirtilmesi gerekir gibi geliyor bana. Çünkü e, ümit besleyeceksek Türkiye toplumundan bu noktada besleyeceğiz. Başka bir noktada değil. E, şimdi davası davasıyla ilgili bir e, çok genel e, yani çok farklı değerlendirmeler yapıldı ve zannediyorum... E, Epey e, üzerinde 3 gün zarfında e, yaşanan 3 gün geçen 3 gün zarfında üzerinde epey e, görüş e, ve çoğu da e, bilgi de veren görüşler. E, bunu da e, inkar etmeyelim e, hem e, dosya hakkında e, iddianame ve ekleri hakkında hem e, benzer tüm dünyada olmuş davalar hakkında e, bilgiler veren e, görüşler ifade edildi. E, keşke dava e, son e, mahkemenin e, ilk kararı oluşmadan bunlar e, daha fazla tartışılsaydı belki e, hakimler de yararlanırlardı. Çünkü, evet, evet, aynen öyle. E, Bu bu şeyi görüyoruz. E, hani bazıları diyeceklerdi ki hakimler zaten dava açıldığında kararlarını vermişlerdi. Bilmiyorum bu noktadan hareket eder etmek doğru olur mu belki de öyleydi bilmiyorum ama e, bu mahkemeyi etkilememe e, e, kuralı e, Türkiye'de maalesef e, hakimlerin e, toplum Dan bilgi almasını da neredeyse engelleme kuralı haline de dönüşüyor. Bu tabii çok bıçak sırtında bir şey söylüyorum. Yani toplumda e, yürüyen bir mahkeme sırasında toplumda da mahkemenin benzeri davanın benzeri bir açık dava görüşülürse tabii ki mahkeme biraz e, e, karagöz oyununa dönüşür. Ama... Gölge oyununa dönüşür. Ama e, burada bir dengenin de kaçtığı hissine kapıldım e, doğrusu. Örneğin e, Yunanistan'da e, Arjantin'deki e, davalar e, nasıl görüldü konusunda şimdi değil belki bu Ergenekon Balyoz davaları e, açıldığında e, çok daha geniş tartışmak daha iyi olurdu. Daha doğru olurdu. E, veyahut İspanya'da e, Darbe 81 yılındaydı değil mi? Darbeyi yapan hı hı. teşebbüste bulunan en azından Alba, ve orada kimdi? Tehero muydu? Neydi? Tehero evet. Bu Balioz davasında bir Hukuk açısından e, sorunlar var. Onları ayrıca e, tartışmamız, ciddi sorunlar var. E, hem usulle ilgili bence sorunlar var, hem esasla ilgili sorunlar var. Yani sadece usul sorunları yok davada. Usul sorunları çok ağır biçimde var. Yani e, özetleyemek gerekir mi? Ali Bilge'le de konuştunuz e, dün bunu. Evet. E, usul, usul, yani usul, konu, usul ne demektir? Bir davanın görülmesi için... Adil biçimde pardon görülmesi için gerekli olan koşullarla ilgili bir, bir bir bir kurallardır bunlar. Örneğin en basit usul bir delil olmadan suçlamanın yapılamamasıdır, değil mi? Delil yoksa suçlama boşta kalmıştır. İkincisi tanığın sanığın savunması yeteri koşullarda alınmış mıdır? Alınmamış. Mesela sık mahkemeleri zamanında bu sanığın savunmasının eksik olması nedeniyle eksik bırakılması nedeniyle yetersiz kalması nedeniyle zamanında sık mahkemelerinde verilen cezaların bozulduğunu hatırlıyorum. Sadece sanığın E, savunmasının eksik alınması nedeniyle. Veyahut yani savunma daha ila, ilaveten savunma hakkı talep etmiş ve vermemişler örneğin. Veyahut e, e, tanık tal talepleri yani sanığın e, dinlenmesini istediği talep ettiği tanıkları e, mahkemenin reddetmesinin bir çok güçlü gerekçesi olması lazım. Bu çok önemli bir şey çünkü Sanık kendini savunmak için bütün hukuki yolları kullanmak hakkına sahip olması gerekir. Sanığın. Ee, evet, silahların eşitliği temel e, Elbette. Mesela. Ayrıca hukuki de, savcılık, bu daha da önemli Türkiye'de. Çünkü savcılık sanık lehine delil toplama kağıt üzerinde yükümlülüğü var. Fakat bunu yapmadıkları için savcıların, savcıların İddia makamı olarak sadece kendilerini gördükleri için soruşturma aşamasında, dava aşamasında değil, soruşturma aşamasında iddia makamı olarak sadece kendilerini yani e, suçlama makamı olarak kendilerini gördükleri için kamu adına sanık lehine delilleri toplamakta imtina ediyorlar. Veya yani çok azını topluyorlar, hiç toplamıyorlar. Dolayısıyla mahkemelerin uzun sürmesinin nedeni de bu biliyorsunuz e, çoğu zaman. E, burada tanık, sanıkların tanık taleplerini e, mahkemede reddetmeleri e, zaten eksik yapılmış bir soruşturmanın e, sonuna kadar eksik kalmasa neden olan bir o, bir bir bir, e, bir tarafı var bu, bu, bu çok ciddi bir sorun hele talep edilen tanıklardan bir tanesi Aytaç Yalmansa evet yani bugün... nasıl mahkeme Aytaç Yalman'ın tanıklığını reddeder bunu hakikaten Bugün Eyüp Can da bugün yazmış Radikal Gazetesi'nde kendi köşesinde güncel kendi köşesinde yani açıkça şey diyor bizzat yani iddianameye göre provanın ardından darbe oyununun sahnelenmesini bizzat Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman engelliyor. Ama yani o durumda da Aytaç Yalman neden dinlenmedi diyor yani nedenden dinlenmesi lazım? Birincisi böyle bir şey oldu ve siz engellediniz mi? Bir. Değil mi? Evet. Birinci soru bu. <gülüyor> evet. İkincisi bu bir disiplinsizlikse eğer, hadi darbeyi yapmadın, bir şey yok. ama bu disiplinsizlik. Emirlere itaat etmemek değil mi? Evet. Aynı zamanda. Evet, aynen öyle. Yani... O zaman niye soruşturma açmadınız diye sormak Evet. Gerekim. Tabii, yüzlerce askeri diyor çünkü bir e... Can e, Sırf provada bulundukları için Mahkum edeceksiniz ama provaya itiraz eden Darbenin sahnelenmesini Engelleyen kişi olarak O kişi geçen... herhangi bir kişi değil aşağıdan bir ast değil o kişinin Yani e, su, e, iddianın suç iddiasının Merkezinde olan kişinin üstü olan kişi Üstelik yani evet. o kişiyi Sorgulamak e, soruşturmak Yetkisine haiz kişi yani bu, bu, bu mesela sadece bu Eee Mahkeme hangi gerekçeli otanı dinlemeyi reddettiği çok merak ediyorum. Hakikaten çok merak ediyorum. ve Herkes merak edecek ve burada çok büyük bir şey var. yani e, Oradan çıkacak olan bilgi sanki hakimlerin, şimdi kanaat şöyle oluşuyor tabii. Aytaç Yalman'ın dinlenmesi e, sanıklar lehine olacağı için mahkeme e, bunu istemedi. Ama bu çok vahim olur. Bu, bu böyleyse çok vahim tabii. Evet Aytaç alman kendisi tanık olmak istedim çağırmadılar diyor. Gidemez ki çağırmadan <gülüyor> mahkemeye <gülüyor> zorla giremezsiniz. Giremezsiniz mı? evet Ne <gülüyor> kadar siz ayrıca da ne kadar dışarıda e, konuşsanız da gazetelere yansısa da bu o sadece tanık olarak verdiğiniz ifade mahkeme için hukuki Geçerli şeydir. olan. Evet. Geçerliyse istediğiniz kadar anılarınızı yazın basılsın falan mahkeme orada. Sizin mahkeme koşullarında verdiğiniz yanıtları dinlemek ve onlardan hareket etmekle yükümlüdür. Bu usul sorunları, bir dizi usul sorunu, bir dizi sahtecilik iddiası. Şimdi bu sahtecilik iddiaları her zaman çok karşımıza çıkan şeyler değil, delillerde sahtecilik, çok Ee, bildiğimiz bir konu değil ee, Özellikle dijital delillerin gündeme gelmesiyle beraber e, Artan biçimde e, ortaya çıkıyor Evvelden e, suçlu bulunması istenen adamın e, veya kadının evine e, silah konurdu Eroin konurdu e, Şimdi dijital verilere yükleme yapıldığı iddiası var Ee, bu, bu, ...bu konuda e, çeşitli bilirkişi raporları ortada dolaşıyor. Bir ş, e, şüpheye gerek duyulan bir konu olduğu açık. Dolayısıyla mahkemenin çok daha hassas davranması lazım. Sahtedir diyemem bilmiyorum. Doğrudur diyemem onu da bilmiyorum. Ama bilirkişi raporlarının bile görevi olarak çelişkili olduğu bir yerde... Yani ...bilirkişi raporları çelişkiliyse mahkemenin burada kesin hükme varma konusunda temkinli davranılması gereken bir durum olduğunu görmesi gerekir en azından ikincisi bu şeyler belgedeki bazı bilgilerin 2003 sonrasına denk düştüğü bilgisi burada da bu davanın bu belgelerin doğruluğunun savunan kişilerin verdiği bir yanıt var doğru yanlış bilmiyorum Efendim bu belgeler daha sonra güncellenmişti. 2009'daki güncellenmiş halleriyle e, şeyin e, taraftaki gazetecinin e, e, bavuluna girdi. E, unuttum şimdi. Şey, Mehmet Baransu. Mehmet Baransu'nun bavuluna girdi. E, peki bu doğruysa eğer o zaman çok daha vahim başka bir iddiayı e, ikinci plana atamayız bu belgeler 2009'a kadar güncellendiyse 2009'a kadar geçerliliğini korumuş darbe belgeleriydi. Çok Dolayısıyla 2009'a kadar güncellenmeyen hepsi silsile halinde aynı cezadan aynı sorumlulu, cezai sorumluluğa haizdirler. Evet. Silsile halinde haizdirler. O belgeler sadece yapıldığı için değil, güncellendiği için de hep güncel tehdit, tehdit olarak güncel bir güncel eğer suç ise E, günce, suçun güncellenmesi yapıldığı için 2009'a kadar en azından elimizdeki şey olduğu için 2009'a kadar kimler güncellediyse hangi komutanlarsa e, onlar da sorumludur. Çok önemli bir nokta bu gerçekten önemli. Ayrıca yani, da e, tabi şeyi de belki söylemek gerekiyor esas ve usul meseleleri usul de esas kadar önemli bunda hiçbirimizin şüphesini. İkisi hiç kadar sevdi. ikisi aynı önemli. Değil. Aynı yani önemli. Yani usul ve esas biri birinin önüne geçemez. Yani sadece usul doğru, esas yanlış da diyemeyiz. Sadece mahkeme bir usuldür diyemeyiz. Çünkü esas ne demektir? Usulün ötesinde esas e, şeyin e, yapılan eylemin suç olması gerekir. Evet, Yasalarda suçu, yazılı öyle. bir suç oluşturması gerekir. Esas budur. Yani yasada öngörülmeyen bir suç yoktur. Mahkeme yasada öngörmeyen bir suçu e, ihtiyaç edemez. Hele Türkiye e, ve kıta Avrupası... Ee, şeyinde e, hukuk kurallarında bu daha da katıdır mahkeme suç iftah edemez esas esas bunu esas budur ee, kanunda yazılı olan öngörülmüş olan o de o zaman eylemin yapıldığı zaman e, suç yasada suç teşkil eden e, eylemlerin yapılıp yapılmadığına e, karar vermesidir esas budur esas e, suçun e, cezanın suça oranlı olmasıdır. Evet. E, tabii bu arada bir de Ahmet şeyi de e, konuşmak lazım herhalde. Yani bu sonradan değiştirilse vesaire de olsa e, tartışılmaz e, nitelikte olan ortadaki belgeler yani prova meselesi. Çünkü bütün ses kayıtları, powerpoint sunumları ve işte herkesin katıldığı, bilindiği bir plan semineriyle E, bu ortada o yüzden artık bunun tartışılacak herhangi bir değiştirilecek bir tarafı yok. Zaten e, galiba bu konuda da iddia edilmiyor. Aynı şekilde e, özden örneğin günlükleri binlerce evet. sayfa. Bunlar evet. konusunda e, bir tartışma e, konusu yapılamaz. Bir tek yani. tartışma konusu var. O da e, bu işin e, buzdağının e, görünen e, yüzü e, olduğunu sonucuna çıkar. Efendim bu plan seminerleri düzenli yapılan plan seminerleridir. İki yılda bir bunlar sürekli yapılır. Dolayısıyla bu şu anlama gelir. İki yılda bir veya <gülüyor> her yıl ordu darbe planı hazırlar. Evet. Yani yönetime el koyma Gerektiği durumda yönetime el koyma planı hazırlar Aslında Hiç akla e, aykırı değil yani işin, efendim? Hiç akla aykırı gelmiyor ha. her iki yılda bir böyle bir şey Aslında şunu şunu Daha açık ifadelerle Yani popüler ifadelerle değil Daha siyasi Olduğu kadar hukuki Olarak daha doğru ifadelerle Tanımlamak lazım Bu balyoz Planı ve onun e, türevleri konumunda olan e, e, Suga ve Boraj e, planları. Sakal da var bir de. E, evet. E, bunlar kanaatince ve e, 1980 darbesinin hazırlanmasına e, hazırlandık planı olan bayrak planını da çok yakından bildiğim için e, bunlar Şöyle planlar. Darbeyi yapma planı değiller. Ankara'ya gideceğiz ve Cumhurbaşkanını, başbakanı e, tutuklayacağız gibi planlar değiller. E, bunlar böyle bir ortam olduğunda yönetime nasıl el koyacağız planlar? Dolayısıyla da bu planlar genellikle iç savaş. Büyük karışıklıklar olduğunda yönetime nasıl el koyacağız? Yani sık yönetim ilan edilecek ve biz yönetime nasıl el koyacağız? Görünüşü altında yapılan planlar. Şimdi dolayısıyla burada bir gri alan olduğu için de bunu, bu planların doğal ve TSK'nın yetkisi ve sorumluluğunda olan planlar olduğunu savunanlar böyle savunuyorlar. Bunlar diyorlar sıkı yönetim ilan edildiğinde veya iç savaş olduğunda iç tehlike bir kere zaten bu iç tehlike diye bir e, konseptin ne demek olduğunu e, çok ciddi düşünmemiz lazım. Bu meşru mudur iç tehlike? Yani, TSK dış tehlikeye karşı e, örgütlenmiştir. Zaten görevi gereği TSK iç tehlikeye karşı nasıl ölgütlenir? Ne demek iç tehlike? Toplumun içinden gelen tehlike ne demektir? Bu ta 2. Dünya Savaşından itibaren NATO çerçevesinde oluşturulan e, o Gladio e, İtalya'daki Gladio bizdeki e, Ergenekon diyor bir kısmı ama özel harp dairesi olarak teşkilatlanmış. Komünist ayaklanmaya karşı bastırma planları veya Sovyetler Birliği'nin işgali Anadolu'yu işgali çerçevesinde oluşturulacak bir iç savaşın planları gibi tasarlanmıştır tasarlanan planlar. Bunun daha da gerisi de var belki büyük ihtimalle çünkü Türkiye Cumhuriyeti toplumun içinden kendisine düşman bir çevrenin varlığı üzerine teyakkus halinde teşekkür etmiş bir ideolojiye sahiptir. Dolayısıyla bunun sorgulanması lazım. Ve bu masumiyet karinesi olarak sunuluyor. Hı hı. Ve plan darbe planı olarak tasarlanan olgu da esas olarak bu. Yönetime bir ortam olduğunda, bunun ortamı olduğunda yönetime nasıl el koyarız planları bunlar? Nasıl el koyacağız? Dolayısıyla da dikkat ederseniz, Aytaç Yalman ve Hilmi Özkök üzerinden bu seminer planı yapıldığında iç tehdit planının yapılmaması emrediliyor. Sadece dış tehdit üzerinden çalışması veriliyor. Ama iç tehdit planı yapılma ihtimali de e, TSK'nın envanterinde var tabii ki. E, şeyin e, Çetin Doğan'ın ağır bir disiplinsizlik suçu işlediği bu açıdan e, tartışılmaz bir olgu. Disiplinsizlik suçu işliyor, yetki gasp yapıyor ve kendisi herhangi bir sen ben gibi e, oturup da bir, bir e, kahve köşesinde yönetime nasıl el, el koyarız diye plan yaptığımızda ancak e, şeye, Bakırköy e, Hastanesi'ne gönderilecek e, kişiler olarak değerle, değerlendirilecek durumdayken o öyle değil, emrinin altında koskoca bir ordu olan bir komutan. ve Emrinin altı emri altındaki olanların da kendisine itaat evet. etmek yükümlülüğünde e, olduğu bir e, yapının komutanı aynı zamanda. Şimdi bu, evet. Bunlardan... Bir de evet. Leyla ilave eden bir, bir küçük parantez açayım evet. yani sadece e, bu genel durumda bir şablona göre e, el koyma durumu değil aynı zamanda da bunu bunu hazırlayacak ortamı da. Ha, evet tabi tabi. ortamı da e, tasarlandı. Şimdi orada da hep bir gri şey var. Kendisi tasarlayıp bunu yapacağına dair bir plan e, bunun ilavelerinde var mı? Onu bilmiyorum belgelerin ilave eklerinde. Ama böyle şeyler olur mu deniyor orada? Ha, böyle şeyler olur. Fatih Camii'ne bomba konur ve oradan bir halk e, ayaklanır. Ee, gibi bir e, durum değerlendirmesi mi var yoksa Paşayır Camii'ne bomba koyalım ve halk ayaklasım mı var? Orada gri bir alan var. Onu e, en azından ben bilmiyorum. Evet, diyeyim. bakmak lazım ama Onu yani oraya yerleştirilecek insanların isimlerine kadar da olduğuna dair bilgiler var. Öyle bilgiler var, evet, evet. Öyle bilgiler var. Onlar zaten o e, seminer planından yanılmıyorsam seminer planından bağımsız. Ek planlarda var galiba evet, sakal tabii. falan onlar galiba değil evet, mi? Evet öyle anlıyorum. Yani. Şimdi bu seminer planının e, tabii ki seminer planının e, kasetlerini dinlediğimizde bu e, olgular yok benim bildiğim e, Fatih Camii sakal falan. On, yani o kasetlerde iki günlük kasetlerde bunlar yer almıyor bildiğim kadarıyla yanılayabilirim ama yer almıyor. Onlar ilavi planlar olarak yer alıyor. Onların üzerinde doğru yanlış olduğuna dair başka tartışmalar var. Ama dediğim gibi burada e, sakal planında diyelim e, oturup bir e, komutan bir plan hazırlamışsa ve şöyle bir şey olduğunda şu yapılacak diye e, bir plan hazırlamışsa orada ...genellikle... ...burada istisnalar vardır elbette... ...ama genellikle... ...orduda... E, ...kişiler görevlendirilmez... ...konumlar görevlendirilir. ...konumlar evet... ...çok e, önemli bu ve... ...öyle de görünüyor zaten... ...konumlar görevlendirilmez... ...çünkü o kişiler iki yıl sonra... Tehmen, sağ, yani ...kişi görevlendirmek zaten... ...işin mantığına aykırı... ...kişi görevlendirmek eyleme geçtikten sonra olur... ...evet... Eyleme geçmemiş bir olguda, bunu şunun için söylemek istiyorum, ee, söylüyorum. Dolayısıyla burada bir, çok ciddi, zaten en fazla eleştirinin yoğunlaştığı yer, e, bu davanın kararlarında, e, karar, e, karar e, bu dava sonucunda e, en fazla eleştirinin yoğunlaştığı yer nedir? E, Birinci Ordu Komutanı, e, Harp Akademileri Komutanı döneminin e, e, aldıkları ceza ile 20 yıl hapis cezasıyla bir yüz başının bin başının veya yurt dışında görevdeyken ismi oraya yazılmış olan bir bir kişinin aldığı cezanın aynı veya birbirine çok yakın olması esas burada esasdan davanın sorunlu olduğunu kararın sorunlu olduğunu gösteriyor çünkü burada Bir sivil teşkilatın görevlendirme mekanizması değil bu. Hani sen ben otursak darbe planı yapsak diyeceğiz ki A'yı şuraya yollayalım, B'yi şuraya yollayalım, C'yi şuraya yollayalım. Bunlar bizim adamlarımız diyeceğiz değil mi? Evet. Burada öyle değil. Burada konumları görevlendiriyor. Dolayısıyla o konumda olan adam o, o planın içinde yer aldığını bilmeyebilir de ve bilmiyordur da çoğu. Hakkak. Evet böyle bir problem var tabi yani Avni Özgür Radikal'de buna değiniyor zaten. Çok önemli çünkü zaten işin e, e, böyle bir mantık sınırlarını zorlayan bir noktaya gelmesi de karşılaştırma yaptığımızda koskoca Yunanistan'da darbeyi yapmış, ağır insanlık suçları işlemiş Cengiz Çanlar'ın iki defadır anlatmaya çalıştığı olgu e, yazılarında. Darbe yapmış, yedi yıl bunlar Hükmettiler Yunanistan'a yani Eksik teşebbüs, niyet falan değil evet. Cayır cayır darbeyi yaptılar Yönettiler, ağır insanlık suçları istediler adam öldürdüler ee, Binlerce kişi Hapishanelerde yıllarca tuttular insanların anasını ağlattılar Demokrasiye Geçildi, bir yıl sonra Yargılandılar, şimdi ezberden konuşayım 25 kişi 25 kişi Koskoca Yunanistan'da 7 yıl yönetmiş olan Darbeyi yapmış olan 25 kişi yargılandı Arjantin'de benzer biçimde Ve bunlar insanlara karşı suçtan yargılandılar Ve Nürnberg mahkemesinde yargılanan 6 milyondan fazla Yahudi öldü Hepsini bunların naziler öldürmedi Romenler, Macarlar da El birliğiyle katıldılar buna Ama nazilerin yargılanan Nazi sayısıyla bakıldığında Bizim Baldos darbe planım dünyada darbe yapması ve dünyayı egemen, dünyayı yönetecek bir darbe yapması lazım şey diye ölçek diye baktığımızda. Evet. Bu hakikaten endalesi kaçmış. Bu, bu, Osmanlı cezalandırma geleneğidir. Evet. Bu da epey herhalde üzerinde konuştuk. Maalesef süreyi de bitirdik evet, ama gerçekten. daha bu çok konuşulacak bir şey tabi.